Merhaba. Geçen hafta sizlere bir yandan seslenirken de bir yandan Almanya, Köln'de ya da diğer adıyla Kolon'da bir toplantıdaydım. Bu arada bildiğimiz Kolonya var ya, onun memleketi esasında Kolon. Kolonyalar Kolon'da üretildiği için dinimize Kolonya diye geçmiş. Yani Almanya'daki bir kentten geliyor ismi. Neyse onu biz bırakalım, toplantıya dönelim. Ee, Jonas Sachs vardı bu toplantıda ve birlikte büyük değişim. Yani sürdürülebilir, gezegenle dost bir dünya. Yaratma yolunda mevcut paradigmalarımızı nasıl değiştirebiliriz? Burada hikayeler nasıl etkili olabilir konusundaydı bu toplantı. Jonah özellikle e, Annie Leonard'ın Story of Stuff yani şeylerin hikayesi ve endüstriyel etin hikayesini anlatan Matrix e, filmindeki e, rolüyle biliniyor. Aktivist çevrelerde bunların oluşmasında çok büyük katkı vermiş Jonah Sachs. Ee, gerek Annie Leonard'ın Story of Stuff'ında gerekse Matrix'te. Tabi bu iki film milyonlarca izleyiciye kavuştu ve bir bakıma hikayelerin ne kadar önemli bir yöntem olduğunu da göstergelirim. Şayet siz de bir kampanya başlatıyorsanız sosyal değişim için sizin de kişisel hikayeniz burada insanların başta kalbine sonra aklına seslenmek için son derece önemli. Evet programımıza Türkiye'den bir başarı hikayesiyle devam edelim. Geçtiğimiz hafta Çisil Tolga tarafından Türksel'e yönelik başlatılan kampanyanın talebi Türksel yolda takip uygulamasının kaldırılmasıydı. Endişe kadınların bu yolla takip edilerek baskı altına alınmasıydı. Hafta sonuna kadar kampanya hızlıca başarıya ulaştı. Çisil destekçilerine gönderdiği teşekkür notundan size bir bölüm okuyalım. Sevgili destekçiler bugün Radikal Gazetesi yazılarından Pınar Öğünç'ün yazısıyla mutlu bir haber ulaştı elimize. Pınar Öğünç yazısında alıntılarla durumu açıklarsak... Türksel'de kurumsal iletişim ve ilişkilerden sorumlu genel müdür yardımcısı olan Koray Öztürkler iyi niyetle çıktıkları yolda uygulamanın bu şekilde kullanılabileceğini hiç düşünmediklerini söyleyerek başlamış lafa. Taksicilerden çocuklara Alzheimer hastası yaşlıların kayıp vakalarından doğal afet hallerine lokasyon bazlı uygulamaların ne kadar faydalı olabileceğinden söz etti. Bu bütün dünyada çığ gibi büyüyen bir alan ama söylediklerinizde haklılık var. Kadın konusunu bu kadar sahiplenmişken bırakın bunun bir parçası olmayı yanından bile geçmek istemeyiz demiş. Tek başına büyük ticari kazançlar öngören bir uygulama olmadığını kaldı ki olsa bile iki dakika düşürmeden durduracaklarını belirtmiş. Durum şu servis durduruldu reklamlar pazarlama geri çekilecek ve hizmeti satın alanlar bu konuda bilgilendirecek. Peki ya sonra burası kritik. Öztürkler uygulamanın iyi yönlerinden vazgeçmeyi tercih etmediklerini ama bütün bu ihtimalleri dikkate alarak yanlış anlamaları giderecek biçimde yeni bir planlama ve sunum yapacaklarını söylüyor. Bu kullanım koşullarının yeniden şekillendirilmesi demek üzerinde düşünüyorlar. Bu noktada kendisine masa başında öngörülemeyecek ihtimalleri ve bunları nasıl tedbir alınabileceğini, en iyi kadın örgütlerinin bilebileceğini ve planlama sürecinde onları dinlemenin önemini hatırlattığımda böyle bir işbirliğine de çok sıcak baktıklarını belirteyim. Bu önemli bir adım ama kadınların bu işi takibi bırakmayacakları da ortada. Türksel'in internet sitesinden uygulamanın kalkmış olması, arama motorlarında aratıp girince böyle bir sayfa bulunamadı yazısı sizlerin de desteğiyle kazanmış olduğumuz büyük bir başarıdır. Herkese çok teşekkürler sözleriyle destekçilerine teşekkür ediyor Çisil, Bu Chisil'in ve kadın hareketinin büyük bir başarısı. Böyle haberleri almak bizi her gün çok sevindiriyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak için change.org/yolda takip adresini ziyaret edebilirsiniz. Evet bugün Fransa'dan da bir başarı hikayesi var. Size daha önce bahsettiğimiz kampanyada Zora Barok tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığı'na yönelik başlatılan kampanya Morris Adası'na tatile giden ve tutuklanan Katya Termini için adil bir yargı süreci talep ediyordu. Katya geçtiğimiz Perşembe günü özgürlüğüne kavuştu. Toplanan 8 binin üzerindeki imzalar sayesinde yetkililer Katya'nın sesini duydu. Peki Katya'nın hikayesi neydi? Hatırlamayanlar için bir anlatalım isterseniz. Katya'nın hikayesi havaalanında başlamıştı. Erkek arkadaşıyla birlikte çıktığı tatilde havaalanında erkek arkadaşının valizinde kendi biletine kayıt ettiren Katya Valizden çıkan bir ilaç yüzünden ülkeye uyuşturucu sokmak sebebiyle 11 aydır Morris Adası'nda parmakluklar ardında tutuluyordu. Teyzesi tarafından başlatılan kampanyada Katya'nın uğradığı haksızlık şöyle açıklanmıştı. Katya, Fransa ve Morris Adası arasındaki uyuşturucu şebekelerinin kurbanı ve bunu yetkililer çözemiyor. Eroin bağımlılarının tedavi için kullandığı ve Fransa'da yasal olarak reçeteyle satılan Subutex ilacının Morris Adası'nda ticareti yapılıyor ve uyuşturucu olarak kabul ediliyor. Bu ilacı ülkeye sokanlar ise 15 ila 20 yıl arası hapis cezası alıyorlar. Valizin kendisine ait olmadığı halde kendine bilet kendi biletine işlenmiş olması Katya'nın kaderini değiştirmişti. Hem de Fransa'dan çıkarken yasal Moris adasına girerken yasa dışı olan bir ilaç yüzünden. 11 aydır ailesinden kilometrelerce uzakta dava gününü bekleyen Katya'nın sağlık ve psikolojik durumunun gittikçe kötüleştiğini söyleyen teyzesi Zora, Fransız yetkilileri bu diplomatik sorunu çözmeye ve Katya'nın Fransa'da ailesinin yanında yargılanmasını sağlamaya davet ediyordu. Sonunda beklenenden de fazlası oldu ve Katya sadece Fransa'ya dönmedi, aynı zamanda hakkındaki bütün suçlamalarda da geri çekildi. Yani Katya artık hem ailesiyle beraber hem de onu bekleyen bir yargı süreci de yok. Geriye bir tek psikolojik ve fiziksel durumunu iyileştirmesi kalıyor. Kendisine geçmiş olsun diyor. Teyzesini ise yürekten kutluyoruz. Bugün başarılar bitmiyor. Bir başarı hikayesi de İspanya'dan. Nörolojik rahatsızlıkları olan kızı ve menenjitten dolayı bitkisel hayata giren oğlu ile beraber... ...Kastilla-Lamança bölgesinde yaşayan ve devlet yardımıyla geçinen tekerlekli sandalyeye mahkum Teo... Ve ailesi için barınma ihtiyacı karşılanmış kampanyanın sonucunda. Kampanyanın başlangıç sebebi Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı düzenlemelerle ailenin aldığı yardımda %15'lik bir kesinti yapması ve üstüne üstlük yaşamaları için gereken ilaçların... 500 euro değerindeki %10'luk kısmını ailenin ödemeye devam etmesiydi. Aldıkları para kiralarına yetmediği için evden atılmalarına birkaç hafta kala kendisi de kanser hastası olan ve hasta ailelere karşı hassasiyet gösteren Jose Luis Gomez okania tarafından Change.org'da başlatılan bir kısa sürede 70 binin üzerinde imzaya ulaşan kampanya sayesinde ailenin sesi duyuldu ve yetkililer kesintiyi kaldırmaya ve Teo ile ailesine daha ucuz bir ev tahsis etmeye karar verdi. Teo'nun eşi Yasmin bu sayede çocuklarım ve kocam en azından yaşamaya devam edecek. Eğer buna engel olamasaydık başımıza neler gelirdi kim bilir diyerek duygularını dile getirmiş. Bay Okanya'nın sessiz kalmamış olması ve bu ailenin hayatını kaderini belirlemiş olmuş burada. ses çıkartmak ve insanları Arkamıza alarak harekete geçmek bir takım sosyal ve çevresel sorunların çözümü için işe yarıyor. Bu çok ümit verici tabii ki. Evet bugün sizlere bir seri başarı örneği verdik. Umalım her günümüz böyle olsun küçük büyük sosyal hareketler daha güzel ve yaşanır bir dünyanın taşlarını emin adımlarla döşesin esenlikler.